Soru-Cevap Hazırlayan ve sunan Eczacı Gülcemin Kılıç Radyo Havandan herkese merhaba. Sunucunuz ben Eczacı Gülcemin Kılıç. Bir soru-cevap programıyla sizlerle tekrar birlikteyim. Sorularınız için kiliç.io.com ork.tr adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bugünün sorusu Bilindiği üzere koli takip rezervasyon programında bir sorun yaşanmakta ve kolilerimizi teslim edememekteydik. Bununla ilgili sayfamızda duyuru yapmıştık ve geçici olarak bir link verilmişti Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından. Bugün itibariyle geçici linki kullanmanıza gerek olmadan eskisi gibi oda sayfamızdaki koli rezervasyon programından rezervasyonunuzu alıp kolilerinizi teslim edebilirsiniz. Yani SGK Koli Rezervasyon ve Takip Programı kullanılabilmekte olup, Sosyal Güvenlik Kurumu Göztepe Teslim Bürosuna koli teslimi yapılabilmektedir. Kolilerinizi en geç 17 Aralık 2012 Pazartesi günü saat 16'ya kadar yapmanızı önemle rica ederiz. Herhangi bir uzatma şu an için söz konusu değil. Bir soru cevap programının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki soru cevapta görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar. soru cevap Hazırlayan sunan eczacı Hüjmen Kılıç